Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ham bi ihsanin ilahi ve middin. Ama Ba'd bugün 16 Mart 2012 Cuma. Zahira amellerin terkinin hükmü meselesinde muasırların şüphelerinin defi derslerimizin ikinci dersi. Evet en çok e, pardon en son kaldığımız yer Bitaka hadisinin veya bir tâk kardeşini delil getirenlere verilen cevap verilecek cevap. Bir tâk kardeşini delil getirmelerine cevap. Şimdi bir tâk kardeşini öncelikle belirtelim. Abla ibn Amr'dan radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir tâk şu şekildedir kardeşler diyor ki Aleyhissalatu vesselam yusahub bir raculun min ummeti yevmel kıyameti ala ru'usil halayiki finşaru lehu 99 sicil. Kıyamet günü bütün yaratılmışların gözü önünde ümmetimden bir adam hesaba çağrılır ve ona günahlarının yazılı olduğu 99 sicil yani yani defter açılıp yayılır. Kullu sicillin meddel basari. Her defter göz alabildiğine uzayıp gider. Sümme yekûlu Allahu azza ve cel hel tenkirû min hâzâ şey'en Sonra Allah azze ve celle okula bu sicillerde yazılı olan günahlardan bir şeye inkar ediyor musun buyurur Feyekûlu bunun üzerine o kişi der ki la ya rab hayır ey Rabbim der Feyekûlu Allah subhâna ve teâlâ da der ki ezâlemetke ke el hafızun Sümme yekûlu aleke e an zâlike hasene Kulların sevap ve günahlarını kaydedip tutan yazıcı melekler sana haksızlık ettiler mi buyurur. Sonra da şu günahlarına karşı bir iyiliğin var mı diye sorar. bu الرَّجُلُ feyakul. Bunun üzerine adam korkuya kapılır ve hayır hiçbir iyiliğim yok der. فَيَقُولُ بَلَا اِنَّ لَكَ اِنْدَنَا ve وَاِنَّهُ la zulma عَلَيْكَ الْيَوْنُ Bunun üzerine Allah, Hayır aksine katımızda senin iyiliklerin var ve şüphesiz bugün sana asla zulmedilmeyecektir buyurur. Fe tukhraju lahu fiha eşhedü en la ilahe illa Allah ve eşhedü en Muhammedan abduhu eşhedü en la ilahe illa Allah ve en Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Sonra o adam için üzerinde eşhedü en la ilahe illa Allah ve eşhedü en Muhammedan veya ve eşhedü en Muhammedan veya en Muhammedan abduhu ve Resulü yazan bir kağıt, bir taaka yani çıkarılır. Buradaki kağıt bir taakadır. Feyekulu <gülüyor> ya rabbi ma hadhihi al-bitaqa ma hadhihi sijillat feyekulu inna Bunun üzerine adam ey Rabbim şu uzayıp giden defterlerin yanında bu kağıt nedir ki der. Allah da ona şüphesiz sana zulmedilmeyecektir der. Fetu'du's sicillatu fi kiffah vel bitaqatu fi kiffah ftaşat's sicillatu ve thaqulat'l bitaqatu. Sonra defterler terazinin bir kefesine yani kelime evet defterler terazinin yani o günahların olduğu defterler terazinin bir kefesine kelime şahit yazılı olan kağıt da diğer kefesine konur ve tartılır. Neticede defterler hafif gelir ve o kağıt parçası o kağıt parçası hafif gelir. Şimdi bir tâk hadisi bu. Yani getirmiş oldukları şüphe bu. Şimdi muhalifler bu hadisle ilgili olarak şöyle demektedirler. Diyorlar ki bu hadis o şahsın tevhide şahadetten yani şahadetu tevhid dediğimiz tevhide şahadet etmekten başka bir salih ameli olmadığına işaret etmektedir. Ve diyorlar ki bu kesindir. Çünkü ondan başka hiçbir salih amel zikredilmemiştir hadiste. Kim o şahsın başka amelleri vardır diyecek olursa tövbe etmesi gerekir diyorlar. Çünkü neden diyorlar? Çünkü bu yaptığı haşa, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eksik bıraktığını telafi etmeye çalışmak sayılır diye yaklaşıyorlar mesela. Şimdi bitak hadisi ne? Bu hadise birkaç şekilde cevap verilebilir veya bu şüpheye diyelim. Bu şüpheye birkaç şekilde cevap verilebilir. Şimdi birinci cevap. Bu bitaka yani kağıt sahibi kelime-i bakın dikkat edin lafızlarıma. Kelime-i şehadeti ya samimiyet yani ihlas, yakın ve ihlastan uzak bir şekilde söylemiştir ki bu batıldır. Bakın burayı bir daha tekrarlıyorum. Birinci cevabımız şu. Bu bitaka sahibi yani kağıt sahibi kişi bu kağıt sahibi kişi kelime-i şehadeti ya samimiyet ve yakin ve ihlas tam uzak bir şekilde söylemiştir ki bu batıldır. Çünkü bu İbn-i Kayyım Rahimullah'ın da dediği gibi Mederci Salik'inde İslam dininde kesin olarak bilinen gerçeklere aykırıdır. El-ma'lûmü mined-dîni bid-darûra olayına aykırıdır. Ya da ya da o kimse kelime-i şehadeti samimiyet, yakın ve ihlas içinde söylemiştir. Bu durumda da o kişinin zahira amellerin tamamını ki namaz bu amellerden de biridir. Terk etmiş olması imkansızdır. Bakın diyoruz ki ya da kelime-i şehadeti söyleyen bu bitaka sahibi, kağıt sahibi samimiyet, yakın ve ihlas içinde söylemiştir. Bu durumda da o kişinin zahiri amellerin tamamını terk etmiş olması imkansızdır. Yani bunu samimiyet ve yakın içerisinde söyleyen bir kişi ise ki böyle olması gerekir. Çünkü az az öncesi imkansız dedik. Bu durumda o kişinin zahiri amellerin tamamını terk etmiş olması imkansızdır. Çünkü ehli sünnete göre kesin olarak kabul edilen şeylerden biri de zahir ve batının ayrılmazlığıdır zahir batın ayrılmazlığıdır yani az zahiru ve batayım zahir zahiru battı mu tezi la layanfekani bu icma edilmiş bir kaydedir zahir ile batın yani kişinin içiyle kalbiyle itikadıyla zahir birbirine mütelazımdır. Yani ayrılmaz. Birinin yokluğu diğerinin yokluğu, diğerinin yokluğu diğerinin yokluğunu ne yapar? Gerektirir. Zahirin yokluğu batının yokluğunu, batının yokluğu da zahirin yokluğunu gerektirir ki geçen dersi dinleyecek olursanız, hatırlayacak olursanız bunu bunu anlarsınız. Dolayısıyla bu dolayısıyla da bu hadis Şeyh İbni Useymin Rahim olan zikrettiği şu üçüncü kısma dahil olmaktadır. Biz geçen derste dört kısım zikretmiştik. Üçüncü kısma dahil olmaktadır. O da ne? Beraberinde namazı terk etmenin mümkün olmayacağı hallerle mukayyet yani kayıtlı kılınan kısmına dahil olmaktadır. Geçen dersi hatırlayacak olursunuz. Evet. Buna verilecek ikinci cevap bu şahsın ne namaz, ne zekat, ne oruç, ne dahaç, hiçbir amelini söyle, ameli olmadığını söylemek doğru değildir. Hadiste bunu açıkça ortaya koyan bir ifade yoktur çünkü. Aksine, hadiste geçen bazı lafızlar onun başka amelleri olduğunu göstermektedir, hissettirmektedir. Nitekim İbn-i Macen'in yukarıda zikredilen rivayetinde şöyle geçmektedir. Feyekûlü <Sessizlik> bela". İnne leke endana hasanatın, ve innehu -yevme, fîha, la zulma aliek al-yöma, fatauxrjuluh btaqatun fiha. Eşşadu allā ilāhe illallāh, wa anna muḥammadan abduhu wa rasūlu. Diyor ki hayır, aksine katımızda senin iyiliklerin var ve şüphesiz bugün sana asla zulme dilmeyecektir buyurur. Sonra o adam için üzerinde Eşşadu allā ilāhe illallāh, wa anna muḥammadan abduhu wa rasūlu yazan bir kağıt çıkarılır diyor hadiste. Allah Teala'nın katımızda senin iyiliklerin var. Yani inne leke indenâ hasenatin katımızda senin iyiliklerin var sözü bazı amellerin olduğuna işaret etmektedir. Neden? Çünkü lafız nasıl? inne leke indenâ hasenatin katımızda senin iyiliklerin var. İşte bu sözü bazı amellerin olduğuna ne yapmaktadır? İşaret etmektedir. Ancak işte adamın işlediği suçların büyüklüğü yani günahlarının yazılı olduğu defterlerin çokluğu ki 99 tanedir o. Ve amellerin zayıflığı nedeniyle o adam korkuya kapılmış ve Rabbine nasıl cevap vermiştir Rabbinin sorusuna? Evet diye cevap vermekten çekinmiştir. Yani günahların sevapları noktasında evet demekten çekinmiştir. Allah senin bir özrün veya iyiliğin var mı diye soruyor. Bunun üzerine adam korkuya kapılıp ne diyor? Hayır hiçbir iyiliğim yok diyor ki hadisteki lafızlar bu şekilde. O yüzden hadiste var olduğu vurgulanan nedir? Günah dolu defterlerdir. O yüzden vurgulanan nokta burada defte, e, günah dolu defterler kısmıdır. Hadiste. Şeyhul İslam İbni Teymiye Rahimullah'ın dikkatindendir ki Rahimullah Allah Teala'nın o kağıt sebebiyle bu şahsın büyük günahlarını bağışladığını söylemiştir. Nitekim Şeyhül İslam İbn-i Teymiye şöyle demektedir. Bakın. Günahların silinmesi ve örtülmesi kabul edilen ameller karşılığında olur. Bakın İbn-i Teymiye diyor ki günahların silinmesi ve örtülmesi kabul edilen ameller karşılığında olur. İnsanların çoğu ise iyi amellerinde kusur ederler. Taksire giderler. Hatta namazlarında bile Zira onlardan kendisine namazlarının yarısı sevap olarak yazılanlar saadet yarısı diyor bak dikkat et zira onlardan kendisine namazlarının yarısı sevap olarak yazılanlar saadet ermiştir. Onlar birçokta kötülük işlerler. Dolayısıyla da 5 vakit namazdan kabul olanlar karşılığında bir miktar, kabul olan cuma namazları karşılığında bir miktar ve kabul olan ramazan orucu karşılığında bir miktar günah bağışlanır. Diğer amellerde de durum bu şekildedir. Her iyilik her kötülüğü silmez. Aksine aralarındaki dengeye göre bazen küçük günahlar silinir, bazen de büyük günahlar silinir. Bazen insanın kamil bir ihlas ve ubudiyet içinde yaptığı tek bir tür amel karşılığında Allah onun bütün günahlarını bağışlar. Nitekim Tirmizi, İbn Mace ve diğerlerinin Abdullah bin Amr İbnü'l As radiyallahu anhuma'dan rivayet ettiğine göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bütün yaratılmışların gözü önünde ümmetimden bir hesaba çağırmıştır. E, bir hesaba çağrılır. İşte İbn-i Teymiye Rahimullah hadisin tamamını zikrettikten sonra şöyle devam ediyor. Diyor ki bu, bu şahsın yaptığı gibi kelime-i şehadeti ihlas ve samimiyetle söyleyen kimse için geçerlidir. Aksi takdirde Cehenneme giren bütün günah sahiplerinin tamamı la ilahe illallah demiştir. Yani ne diyor? Yani bütün hepsi buna dahil mi? Zaten herkes la ilahe illallah diyor. Cennete girecek günah sahiplerinin hepsi zaten la ilahe illallah demiş. Zaten la ilahe illallah demeyen kafir. O yüzden İbn-i devamında diyor ki bu, bu şahsın yaptığı gibi kelime-i şehadeti ihlas ve samimiyetle söyleyen kimseler için geçerlidir. Aksi takdirde cehenneme giren büyük günah sahiplerinin tamamı la ilahe illallah demiştir. Ancak onların bu sözleri kötülüklerine ağır basmamıştır. Niçe insan var o zaman her la ilahe illallah diyenlerin sözü günahlarını ağır basıp silinecek mi? O zaman cehenneme giren kimse olmaz müminlerden. Halbuki biz ehli sünnetin icmasıyla biliyoruz ki günahlar mümin günahkar olan müminler cehenneme girenler olacaktır. Ve her müminin yanında la ilahe illallah var istisnasız olarak.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 yani kardeşler mesele hasenatların günahları silip silmeme meselesi bu da zaten ilimde maruf olan ne? Bir bahistir. Şeyhülislam buna vurgu yapıyor. Yine bunlara verilecek üçüncü cevap kardeşler. Hadiste bu şahsın ihlas veya samimiyetine dair bir şey zikredilmemiştir. Ben tabi bu üçüncü cevaba geçmeden önce şunu sorayım Musa abi. Evet hocam. Şimdi bu insanın e, günahları var hem de çok fazla doğru mu? Doğru. 99 evet. sicille açılıyor bunun için. Şimdi bu adam bir kağıt getiriyor. Getiriliyor bu adama. içerisinde la ilahe illallah yazıyor. Evet. Yeryüzünde la ilahe illallahsız mümin var mıdır? Hayır yok. Yok. Güzel. "Me la ilahe illallah" diyen herkese bu yapılırsa cehenneme gidecek kim kalır? Kimse kalmaz. Hiç kimse. O zaman bu batıl. Anladık mı olayı? O zaman ihlas ve samimiyetin vurgusu var burada Şeyhülislam. Peki biz geçen derste de ne işledik? İhlas ve samimiyet eğer iman gibidir, yüksek derecedeyse ise nedir? Bu günahların sevaba veya sevapların günaha ağır basmasıyla gerçekleşebilir ancak. Anladık mı? Evet. Yoksa bunun yakini düşüktür. O yüzden Şeyhülislam'ın burada vurguladığı şudur. Nedir? Diyor ki bu bu şahsın yaptığı gibi kelime-i şehadeti ihlas ve samimiyetle söyleyen kimseler içindir. Şimdi ihlas ve samimiyetle söylemeyen bir insan hiç ihlas ve samimiyet hiç yoksa zaten la ilahe illallah kabul değil, doğru mu? Doğru. O yüzden yeryüzündeki en fasık insanın da samimiyeti vardır la ilahe illallah da, Doğru mu? Evet. Ama samimiyeti nedir? En düşük, en az derecededir. Çünkü bu iman gibidir. Anladık mı? Evet. Anladım. Peki günahları silecek kadar bir la ilahe illallah'ın değeri ne kadar olması lazım? Eğer dersek ki en düşük derecedeki la ilahe illallah da adamı ne yapar? Adamı cennete koyup günahlarını düşürür dersek yeryüzünde cehenneme girecek mümin olmaz. O zaman bu samimiyet ve ihlasın bu adamda yüksek derecede olması lazım ki bütün günahlarını siliyor. Anladık mı? Evet. Yüksek derecede samimiyet ve ihlas da dedik ne? Büyük günahlardan ayrı tutar insanı asıl itibariyle ayrı tutar insanı doğru mu? Evet. Bu adamı ayrı tutmuş mu? Tutmamış. Ama bu adamın buna rağmen bütün günahlarını silmiş. Neden? Çünkü Şeyhul İslam İbn Teymiyye diyor ki çok yüksek samimiyet ve ihlasla söylenen bir ibadet ne yapar? Geçmişi, geçmişi siler. O yüzden birazdan da gelecek ki ibadetler arasında ne vardır? Fazilet farkı vardır. Demek ki bu adam öyle bir dönemde la ilahe illallah demiş ki, anlatabiliyor muyum? Bu adam ya ondan sonra ya ondan sonra hemen ölmüş, bak dikkat et, ya da ondan sonra günahları sevaplarını ağır basacak bir şey yapmış. Alternatif yok çünkü elimizde. Anladık mı? Evet. Burası çok önemli, çok ince bir nokta. Çünkü dedik ki, la ilahe illallah samimiyetle söylenen bir insan yüksek bir derecede iyilikleri sevaplarına, iyilikleri sevaplarına, e, günahlarına ağır basması gerekir. Dolayısıyla bu adamın yanında ya iyilikleri var ki, biz ikinci cevapta buna cevap verdik. İkinci cevapta ne diyordu? İbnü i Maci rivayetinde Bizim yanımızda senin hasenatların var. Hasenatın değil hasenatların var demişti. Bu iki, Pardon birinci cevapta. İşte bu ikinci cevap da bu şekildedir. O yüzden bak toparlıyorum. Bu adam Ya ihlası Yüksek samimiyette söylemiştir. Yani en yüksek samimiyette söylemiştir. Bunun aksi imkansızdır. Eğer alt sa samimiyette söylemişse yeryüzündeki bütün müminler samimi bir şekilde la ilahe illallah diyor. Aksi takdirde ne olmaz? Zaten la ilahe illallahları kabul olmaz. Peki bu yeryüzünde en alt derecede samimi olan insanlar, müminlerden e cehenneme girenler olacak. Şüphesiz. Günahları silebilir diyebilir miyiz onların o derecedeki samimiyeti? Silemez. Çünkü silse bütün müminlerin silinmesi gerekir. Doğru mu? Evet. O zaman geriye kalıyor ki bu adam yüksek samimiyetle söylemiş. Burayı ispatladık. Yüksek samimiyetle söylediğinden sonra ikinci kategoriye geçiyoruz. Nedir ikinci kategorimiz? Bu adam yüksek samimiyetle la ilahe illallah diyen bir adam zaten imanı tavana vurmuştur. Samimiyet burada iman. İmanı tavana vuranlar, vuran da fasık olamaz. Doğru mu? Evet. O zaman bu adama geriye ne kaldı? Bu adam ya o la ilahe illallahı dedikten sonra ne yaptı? Artık imanı tavana vurmaya başladı. Bütün günahları sildi. Geçmişte siliyor. Ya da ne yapıyor adam? Ölüyor onun üzerine. Ve o samimiyeti, o yüksek derecedeki samimiyeti ne yapıyor? Allah Azze ve Celle katında çok büyük bir değer buluyor. Ve bu adamın bütün günahlarını ne yapıyor? Bütün günahlarını siliyor. O yüzden birazdan geleceği üzere Tek bir köpeği suluyup da cennete giren olayını biliyoruz değil mi? O yüzden birazdan o yüzden birazdan gelecek ki fazilet amellerin öyle bir yüksek dereceleri vardır ki Allah katında yapıldığı zaman yapıldığı zaman bu derece yapıldığı zaman yerine getirildiği zaman birçok günahları siler. O yüzden 3. cevap olarak devam ediyoruz. Diyoruz ki hadiste bu şahsın ihlas veya samimiyetine dair bir şey zikredilmemiştir. Bakın. Bakın İhlas veya samimiyetine dair lafız olarak bir şey zikredilmemiştir. Doğru mu? Evet. Bir şey zikredilmemiştir. Evet. Doğru. Dolayısıyla da ama biz şimdi az önce dedik bu yüksek samimiyette söylemiş. Zaten bunun alternatifi yok. Ama hadiste yok bu. Biz zorunlu olarak çıkardık. Şimdi üçüncü cevap o yüzden diyoruz ki hadiste bu şahsın ihlas veya samimiyetine dair bir şey zikredilmemiştir. Dolayısıyla da Musa bir dikkat et. Dolayısıyla evet. da muhaliflerin bu kağıt sahibi şahsın samimiyet ve ihlas gibi kalp ameline sahip olduğunu iddia etmeleri kendi çıkarımlarına göre, kendi kaydelerine göre nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eksik bıraktığını telafi etmeye çalışmak sayılır. Şimdi biz diyoruz ki, biz diyoruz ki ihlas ve samimiyetle tedâir burada bir şey var mı hadisin lafzında? Lafzı da yok evet. Yok. Dolayısıyla Muhalifler bu kağıt sahibi kimseye samiyet ve ihlası yüklüyorlar şimdi bu bu hadisi deli getiren muhalifler. Kal ameline sahip olduğunu iddia ediyorlar. O zaman biz diyoruz ki siz peygamberin eksik bıraktığını tamamlamış oluyorsunuz. Çünkü neden? Bunların bize söylediği neydi? Biz bu adamlarda bu adamda zahiri ameller olmak zorunda dediğimizde en düşük ihtimalle zahiri ameller olmak dediğimiz olması gerekir dediğimizde bize ne dediler bunlar? Sizin bu söylediğiniz peygamberin sözlerine ek yapmaktır. Eksik bıraktığını evet. tamamlamaktadır. Aynı duruma kendileri bu anlamda düşüyorlar. Çünkü bunlar zaruri olarak ihlas ve samimiyeti söyleyecekler. Hadise ekleyecekler anlam olarak doğru mu? Yoksa la ila ila kabul görmez doğru mu? Ha, dolayısıyla biz diyoruz ki işte dolayısıyla da muhaliflerin bu kağıt sahibi şaksın samimiyet ve ihlas gibi kalp ameline sahip olduğunu iddia etmeleri kendi çıkarımlarına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eksik bıraktığını telafi etmeye çalışmak sayılır. Şayet bu kağıt şahadetten e pardon şayet bu kayıt nedir o kayıt? İhlas ve samimiyet kaydını koymaları. İşte bu kayıt şahadetten istifade edilmeyi ihlas ve samimiyetin varlığı kaydına bağlayan diğer naslardan çıkarılmıştır derlerse onlara şöyle cevap verilir. Şimdi biz bunlara sorduğumuzda bu kaydı siz nereden getiriyorsunuz? Samimiyet ve ihlas kaydını nereden getiriyorsunuz? Bu kayıt şahadetten istifade edilebilmeyi ihlas ve samimiyetin varlığı ka kaydına bağlayan diğer naslardan çıkarılmıştır diyorlar bunlar. Biz de bunlara şöyle cevap veriyoruz. Diyoruz ki namazın varlığı da bu adamda namazın varlığı da veya zahiri amellerin varlığı da ne onu terk edenlerin küfre düştüğünü ifade eden naslardan çıkarılmıştır. Anladık mı? Nasıl ki onlar kayıt getirdiler ihlas ve samimiyet gibi bu ihlas ve samimiyeti hangi kayda hangi gerekçeyle söylediler? Dediler başka ki, he, başka naslardan istifade edilmiştir. Evet. Biz de o zaman ne diyoruz? Namazın varlığı da onu terk edenlerin küfre düştüğünü ifade eden naslardan veya cehennem ateşinin secde yerlerini yakmayacağını bildiren naslardan ve kafir, Yahudi ve Hristiyanların helak olmasından sonra geriye sadece Allah'a ihlas ya da nifak üzere secde edenlerin kalacağını ifade eden naslardan çıkarılmıştır. Hatta namazın varlığı sizin kabul ettiğiniz gibi, İhlas ve samimiyet kaydından da çıkarılabilir. Hatta diyoruz ki bunlara namazın varlığı kaydı sizin kabul ettiğiniz ihlas ve samimiyet kaydının içerisinden dahi bizzat çıkarılabilir. Nitekim Şeyh İbn-i Rahimeullah da bunu daha önce belirttiğimiz sözlerinde şöyle ifade etmektedir. Ne diyordu Şeyh? Şayet iki şahadetin veya ne diyordu Şeyh? İki şahadetin İhlasla ve kalpten bir samimiyetle kayıtlanması o kişinin namazı terk etmesine engel teşkil et etmektedir de de demekteydi. Şeyh İbnu Hüseyin Rahimallah. Evet. Bunlara vereceğimiz dördüncü cevap. Bunların hepsi ayrı ayrı mustakil cevaplardır. Yöneltilebilen cevaplardır. Dördüncü cevap. Muharifler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden, dikkat et Musa abi, ümmetinden olan herkese bu muamelenin yapılmayacağını söyleyerek kabul etmektedirler. Evet. Zaten söyleyemezler, doğru mu? La ilahe illallah söyleyen her kimseye bu muamele yapılacak mı? Hayır. Yapılsa o zaman cehenneme kimse girmez. Çünkü la ilahe illallahsız mümin yok zaten. Evet. Dolayısıyla muhalifler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olan herkese bu muamelenin yapılmayacağını söyleyerek bunu kabul etmektedirler. Ne diyoruz? Evet onların bu sözleri doğrudur. Çünkü her Müslüman bu kağıda böyle bir kağıda sahiptir. Eğer bu hüküm ümmet-i Muhammed'den her ferdi içine alacak şekilde umumi olsaydı Müslüman günahkarlardan hiçbirinin cehenneme girmemesi gerekirdi. Bu ise kesinlikle nedir? yanlıştır. Çünkü naslar biz biliyoruz ki Ehl-i Sünnet'in icmasıyla onların da bizim de icmamızla bu naslar naslar ne gösteriyor bize? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden bazı insanların cehenneme gireceğini sonra da şefaatle ya da günahlarını günahlarından arındıktan sonra oradan çıkacaklarını ifade etmektedir. Demek ki ne? Demek ki bu adamın hali özel bir hal. Anladık mı? Demek ki burada özel haller söz konusudur. Anladık mı Musa abi? Evet evet çok iyi anladım. Evet. İbn Kayyim rahimeullah bak ne diyor İbn Kayyim rahimeullah? Şimdi İbn Kayyim rahimeullah'ın bir sözü var. Medarcus Halik'inde onu aktarayım. Diyor ki rahimeullah amellerin fazileti şekillerine ya da sayılarına göre değil ancak kalplerde bulunanların durumuna göre değişiklik gösterir. Şöyle ki İki amel görünüşte aynı olabilir ama fazilet bakımından aralarında yerle gök kadar fark olabilir. Yine iki adamın saftaki yeri aynı olabilir ama namazları arasında gökler, gökle yer arası kadar fark olabilir. Bitaka, devam ediyor İbn-i Kayın, bitaka yani kağıt hadisini bir düşünün. Kağıt bir kefeye konuyor, diğer kefede de 99 günah defteri var ki her biri göz alabildiğine uzanıyor. Ancak kağıt ağır basıyor ve defterler hafif geliyor. Böylece adam azaptan kurtuluyor. Bilindiği gibi tevhid ehli herkesin durumu e, şey bilindiği gibi tevhid herkesin böyle bir kağıdı vardır. Ancak onların çoğu günahları yüzünden cehenneme girecektir. Fakat bu adamın kağıdını ağır bastıran ve günah defterlerinin hafif gelmesini sağlayan sır kağıt sahiplerinde bulunmadığı için Sadece onun kağıdı ağır basmıştır diyor Rhammullah Mederci sarihinde. O halde diyoruz ki, o halde herkes için geçerli olmayan bu özel bu özel durum dolayısıyla namazı terk edenin kafir olduğunu veya zahir amelleri terk edenin kafir olduğunu gösteren açıkça bunu, bunu bunları bu anlamları açıkça ifade eden naslar nasıl reddedilebilir? Diyoruz ki, o halde herkes için geçerli olmayan bu özel durum dolayısıyla. Namazı veya zahir amellerin Türk tümünü terk edenin kafir olduğunu açıkça ifade eden naslar nasıl reddedilebilir? Yine bu sebeple selefin söz ve tasdiksiz söz ve tasdikin amelsiz yeterli olmayacağı konusunda yaptığı icma nasıl reddedilebilir? Beşinci cevap. Sahabeden bir gruptan namazı terk edenin kafir olduğu görüşü ne nakledilmiştir? Bu konuda. Sukuti de olsa icma aktarılmıştır. Ancak bu hadis onlar için herhangi bir sorun teşkil etmemiştir bu bitakı hadisi ve ondan dolayı diğer nasları da tevil etmemişlerdir. Altıncı cevap. Bu hadisin özel bir duruma ve belli bir ferde ait davaya hamledilmesi mümkündür. Burayı bir daha tekrarlıyorum. Bu hadisin özel bir duruma, ve belli bir ferde ait davaya hamledilmesi mümkündür. Dolayısıyla da böyle özel bir durumdan hareketle sahabenin icması reddedilmez. Ki sahabe imanın söz, amel ve niyet olduğunda bu üçünden birinin diğerleri olmadan yeterli olmayacağında icma etmişlerdir. Bu özel durumun açıklanması da şöyledir. Bu hadisteki şahıs nefsi aleyhinde haddi aşmıştır. Rabbinin hakkı konusunda kusur etmiş, pek çok günah işlemiş, sonra da geçmiş günahlarından tövbe etmeksizin. Bak, bu 6. cevap. Sonra da geçmiş günahlarından tövbe sizin ihlas, yakın ve samimiyet içinde la ilahe illallah demiş ve o hal üzerine ölmüş birisi olabilir. O hal üzerine ölmüş birisi olabilir. Şeyhül İslam İbni Teymiye'nin bu hadis hakkındaki tevili budur ki onun bu sözleri birazdan gelecektir inşallah. Bakın biz geçmiş günahlarından tövbe etmeksizin diyoruz. Neden? Çünkü tövbe etmiş olsaydı o kötülükleri iyiliklere çevrilirdi. Nitekim Allah subhanehu Wa teala kitabında böyle buyurmuştur. Doğru mu? Eğer bu adam tövbe etmiş olsaydı ne olurdu? kötülükleri, iyiliklere çevrilirdi. Şimdi Şeyhul İslam'ın sözüne gelince, şimdi Şeyhul İslam'ın sözü Şeyh Süleyman İbn Abdullah İbn Muhammed İbn Abdülvehhab Rahimoğullahi İtban i̇bn Malik hadisinin şerhinde nakletmiştir Şeyhul İslam'ın bu sözünü. Yine Şeyh Abdurrahman i̇bn Hasan da de onu Fethul Mecid'de nakletmiştir Şeyhul İslam i̇bn Teymiye'nin bu sözünü. Tezirul Azizil Hamid Adlı eserin sahibi de kelime-i fazileti hakkındaki hadisleri zikrettikten sonra Şeyhul İslam İbni sözüne yer vermiştir. Ve şu şekildedir. Diyor ki Şeyhul İslam şöyle demiştir tabi önce. Diyor ki bu hadislerin manası üzerinde söylenenlerin en güzeli Şeyhülislam İslam ve başkalarının yaptığı şu açıklamadır. Neymiş? Bu tür hadisler ancak la ilahe illallah diyen ve o hal üzere ölen. La ilahe illallah diyen ve o hal üzere ölen. Nitekim diyor zaten bazı rivayetlerde bu, şekil, bu şekilde mukayyet kayıtlı gelmiştir diyor zaten. O yüzden diyor ki bu tür hadisler ancak La ilahe illallah diyen ve o hal üzere ölen ve kelime-i tevhidi kalbinden gelerek ihlasla ona kesin bir şekilde inanarak hiçbir şüpheye düşmeden samimiyet yakın içerisinde söyleyen kimseler hakkındadır. O halde hadisler arasında bir çelişki ve zıtlık yoktur. Şöyle ki bir kimse kelime-i tevhidi tam bir ihlas ve yakin içinde söylediği zaman o aslen o halde bir günah üzerinde ısrar ediyor olamaz. Anladık mı? Evet hocam. Ya. Ha, bu adamda ne var? 99 sicil var. Nasıl oluyor? Şeyhülislamın sözlerini anladık mı? Evet. Heh. Çünkü ihlas ve yakinin kemali Allah'ın ona her şeyden daha sevimli olmasını gerektirir. O zaman da onun kalbinde Allah'ın haram kıldığı bir şeyi irade etme ve Allah'ın emirlerinden hoşlanmama diye bir şey kalmaz. İşte önceden işlemiş birçok günah da işte önceden işlenmiş birçok günah olsa da cehenneme girmeyi haram kılan budur diyor. Çünkü bu iman, bu tövbe, bu ihlas, bu sevgi ve bu yakin onun silinmedik tek bir günahını dahi bırakmaz. Tıpkı gecenin Gündüzün gelmesiyle yok olması gibi hepsi silinip yok olur. Kelime-i Tevhidi büyük ve küçük şirke mani olacak bir kemal üzere söylediği zaman o kişi aslen hiçbir günahta ısrar etmiyordur. Dolayısıyla da o bağışlanır ve cehenneme haram olur. Şayet Kelime-i Tevhidi küçük şirkten değil de büyük şirkten kurtaracak bir şekilde söylerse ve sonra da onu ortadan kaldıracak bir şey yapmazsa işte bu iyiliğin karşısında hiçbir kötülük duramaz. Ne yapmazsa? Şayet kelime-i tevhidi küçük şirkten değil de büyük şirkten kurtaracak bir şekilde veya küfürden kurtaracak bir şekilde söylerse ve sonra da onu ortadan kaldıracak bir şey yapmazsa işte bu iyiliğin karşısında hiçbir kötülük duramaz. Böylece bitaka hadisinde de olduğu gibi iyilik kefesi ağır basar, ve o kişi cehenneme haram olur. Ancak cennetteki derecesi günahları oranında eksilir. Kötülükleri iyiliklerine ağır basan ve bu hal üzere bu hal üzere ısrar ederek ölen kişinin durumu ise bunun aksinedir. Zira o La ilahe illallah dese ve onun sayesinde büyük şirkten kurtulsa bile ateşe girmeye müstahak olur. Çünkü o bu hal üzerine ölmemiş. Aksine tevhid iyiliğine ağır basacak kötülükler işlemiştir. Aksine tevhid tevhid iyiliğine ağır basacak kötülükler işlemiştir. Zira o kelimeyi tevhidi söylediği anda ihlaslı olsa da daha sonra bu tevhidi ve ihlası zayıflatacak günahlar işlemiş ve bu günahların ateşi güçlenip onları yakmıştır. Yakın ve ihlas sahibinin durumu ise böyle değildir. Çünkü onun iyilikleri mutlaka kötülüklerine ağır basar. Anladık mı? Yakın ve ihlas evet. sahibinin durumu ne? Mutlaka iyilikleri demek iyilikler olacak. İyilikleri mutlaka kötülüklerine ağır basar. Evet. Ya? E bu adam da mecbur ihlas söyleyecek. Mecbur ihlaslı söyleyecek. Çünkü ihlaslı söylemeyen herkesi bu duruma sokmuş olursun. Yani ihlas, ihlası zayıf olan herkesi bu duruma sokmuş olursun ki bu imkansız. Çünkü biz biliyoruz ki cehenneme girecek müminler olacak. O yüzden Şeyh ne de yakın ve ikhlas sahibinin durumu ise böyle değildir. Çünkü onun iyilikleri mutlaka kötülüklerine ağır basar ve o kötülükte ısrar etmez. Bu hal üzerinde öldüğünde de cennete girer. O halde kelime-i tevhidi söyleyip de cehenneme girenler şu iki şarttan birini yitirmişler demektir. Ya onlar kelimeyi tevhid kötülüklere veya kötülüklerin ağır basmasını engel olan tam bir ihlas ve samimiyetle söylememişlerdir ya da bu şekilde söylemişlerdir ancak daha sonra iyiliklerine ağır basacak günah şey kötülükler işlemişlerdir. Bu sebeple de onların samimiyeti ve ya yakınleri zayıflamış ve artık ondan sonra onu tam bir samimiyet ve yakinle söylememişlerdir. Çünkü işledikleri günahlar kalplerindeki o samimiyet ve yakınlığı zayıflatmıştır. Dolayısıyla da bu gibi bu gibi kimselerin söyledikleri kelimeyi tevhit kötülükleri silmeye yetecek güçte de değildir. Aksine onların kötülükleri iyiliklerine ağır basar. İşte Şeyhül İslam'ın sözü burada bitmektedir. Aynı manada aynı manada sözleri Ondan başka İbn-ül Kayyım, i̇bn Recep, i̇bn Munzir, ondan sonra Kadı İyaz ve benzeri alimler de ne yapmışlardır söylemişlerdir. Şimdi tabi Musa şöyle bir durum söz konusu burada. Bu açıklamaya şu manada itiraz edilebilir. Bak dikkat et şuraya. Bu açıklamaya şu manada itiraz edilebilir. Büyük günahlar, büyük günahlar ancak tövbeyle silinir. Doğru mu? Doğru, evet. O halde bu şahsın tövbe etmediği, sadece kelime-i şahadeti samimiyet ve ihlas içinde söylediği, dolayısıyla da Allah'ın onu bağışladığı nasıl söylenebilir? Evet. Cevap. Bazı ameller ve iyilikler vardır ki, işte bu meseleyi eksik bilmekten kaynaklanıyor bu itiraz. <gülüyor> bazı ameller ve iyilikler vardır ki, büyük günahlardan tövbe edilmese bile, onlar vesilesiyle büyük ve küçük günahlar silinir. Nitekim Şeyhul İslam İbni Teymiye Rahimallah bunu El, e, El İmanul Evsat adlı eserinde beş madde halinde açıklamıştır. Diyor ki Rahimallah bu açıklamaya göre bu açıklamaya şöyle bir soru yöneltilebilir. Şeyhul İslam İbni diyor bu açıklamaya şöyle bir soru yöneltilebilir. İyilikler sadece küçük günahlara kefaret olur. Büyük günahlar ise ancak tövbeyle bağışlanır. Nitekim bu bazı hadislerde büyük günahlardan kaçındığı takdirde şekilde ifade var ya kayıtlı. Hani büyük günahlardan kaçındığı takdirde şekilde şeklinde bazı hadisler var bu kayıtla. Dolayısıyla büyük günahlardan kaçınması gerekir iyiliklerin günahları silmesi için. Doğru mu? Evet doğru. Heh. Mesela işte namazlar arası namazın günah silmesi gibi. Umre arası umre vesaire. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi burada Şeyhul İslam bundan bahsediyor. Diyor ki bu açıklamaya şöyle bir, şöyle bir soru yöneltilebilir. İyilikler sadece küçük günahlara kefaret olur. Büyük günahlar ise ancak tövbeyle bağışlanır. Nitekim bu bazı hadislerde büyük günahlardan kaçındığı takdirde denilerek ifade edilmiştir. Bu soruya işte Şeyhul İslam bunu itirazı belirttikten sonra diyor ki bu soruya birkaç şekilde cevap verilebilir. Bir, bu şart beş vakit namaz. Cuma namazı ve Ramazan orucu gibi farzlar hakkında gelmiştir bu şart. Nedir o şart? Büyük günahlardan kaçınma şartı. Anladık mı? Bu şart beş vakit namaz, cuma namazı ve Ramazan orucu gibi farzlar hakkında gelmiştir. Zira Allah Teala şöyle buyurmuştur. İn tenibu kebairam ma tun hauna anhu nukeffir ankum eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin kötülüklerinizi yani küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız. O halde büyük günahları terk etmekle birlikte yapılan farzlar küçüklere yani küçük günahlara kefaret olur. Fazların dışında yapılan nafile ibadetlere gelince bunların ayrı bir mükafatı olması gerekir. Çünkü allah Teala şöyle buyurmuştur, kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Diyor ki Şeyhül İslam 2, 2 diyor, pek çok hadiste bağışlanmanın büyük günahlarla birlikte olabileceği açıkça ifade edilmiştir diyor. Pek çok hadis vardır diyor bağışlanmanın büyük günahlarla birlikte olabileceğini ifade etmiştir. Nitekim bir hadiste savaştan kaçmış olsa bile bağışlanır buyurmaktadır. Sünende yer alan bir diğer hadis ise şöyledir. Adam öldürme sebebiyle ateşe girmeyi hak eden bir arkadaşımız için ateşten nasıl kurtulabileceği hakkında bilgi almak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldik. O da şöyle buyurdu. Onun katline karşılık olarak köze, köle azad edin. Böylece Allah da kölenin her organına karşı onun bir organını cehennemden azad eder. Buhari ve Müslim'de yer alan Ebu Zer radıyallahu anh adısında de şöyle geçer. Zina etse ve hırsızlık yapsa bile. Anladık demek ki ne bunların hepsi? Evet. büyük günahlar dahi siliniyor. 3. Allah Teala Bedir'de katı, Bedire katılanlar için istediğinizi yapın. Ben sizi bağışladım buyurmuştur. Şayet bu küçük günahlara ya da tövbe ile birlikte bağışlanmaya hamledilecek olursa o takdirde onlarla diğer müminler arasında bir fark kalmaz. Aynı şekilde bu hadisin küf Aynı şekilde bu hadisin küfre hamledilmesi de doğru olmaz. Çünkü kesin olarak bilinmektedir ki küfür ancak tövbeyle bağışlanır. Yine sırf büyük günahlardan kaçma sayesinde bağışlanan küçük günahlara hamledilmesi de doğru olmaz. Şeyhülislam'ın sözleri böyle. Anladık? Evet. Şimdi işte e, hatta e, evet daha önce şimdi daha önce belirttiğim üzere eee Tabii Şeyhül İslam bir şöyle devam ediyor, şöyle devam ediyor. Bu üçüncü maddede söyledikten sonra diyor ki, daha önce belirttiğimiz üzere Bita kadesinin günahlarından tövbe etmeyen bir adam adam hakkında olduğunu destekleyen hususlardan biri de estağfurullah. Burada şimdi Şeyhül İslam, Şeyhül İslam'ın sözü orada bitiyor. Şimdi şöyle araya bir cümle koyuyoruz, diyoruz ki, daha önce belirttiğimiz üzere Bita kadesinin Günahlarından tövbe etmeyen bir adam hakkında olduğunu destekleyen hususlardan biri de Şeyhülislamın İslam'ın aynı bölümde yer alan sözleridir. Nitekim o günahların cezasının kuldan on sebeple kalkacağını bunlardan ilkinin tövbe ikincisinin de istiğfar olduğunu açıklamış ve şöyle devam etmiştir Şeyhülislam. İslam. Bu hususta şöyle, şöyle denilebilir. Şöyle denebilir. Bu istiğfar tövbe ile birlikte olandır. Bu istiğfar tövbe ile birlikte olandır. Çünkü aralarında fark var. Nitekim bir hadiste şöyle buyurmuştur. İstihbar eden kimse aynı günaha günde yüz kere dönse bile günahta ısrar etmiş sayılmaz. Ebu Davud'daki hadiste. Buna şöyle cevap verilebilir. Hayır. Tövbesiz istihbar da mümkündür ve vakidir. Buna ilişkin açıklamaların yeri burası değildir. Ancak şunu söyleyelim ki şayet bu istihfar tövbe ile birlikte ise o zaman bu tövbe eden herkes hakkında genel bir hükümdür. Şayet tövbe ile birlikte değilse o takdirde bu istiğfar eden bazı kimseler hakkında söz konusu demektir ki bu bazı kimseler de istiğfar anında günahları silecek bir haşiyet yani korku ve Allah'a yönelme durumu hasıl olur. Nitekim bitaka hadisindeki durum da böyledir. Şöyle ki, bitaka sahibi la ilahe illallah sözünü günahları silecek bir tür samimiyet ve ihlasla söylediği için o söz diğer bütün günahlara ağır basmıştır. Aynı şekilde diğer bir hadiste geçtiği üzere Allah Teala köpeği sulayan bir fahişeyi o anda kalbinde hasıl olan iman sebebiyle bağışlamıştır diyor. Sonra diyor ki en ensoni Mütemmiye buna benzer örnekler çoktur. Şeyhülislam Mütemmiye mecmul fetvalarının 7. cildinde bunları bu ifadeleri söylüyor. Yedinci, e, yedinci cevap. Evet kısa bir e, ara verdik. Durdurduk e, kaydı. Tekrar biraz geriden alıyorum inşallah. Geriden alıyorum. Diyoruz ki Şeyhülislamın şu sözlerinden devam ediyorum. Ki, diyoruz ki bu hususta şöyle dene, denebilir. Bu istihbar tövbeyle birlikte olandır. Nitekim bir hadiste şöyle buyurmuştur. İstihbar eden kimse aynı günaha günde yüz kere dönse bile günahta ısrar etmiş sayılmaz. Buna şöyle cevap verilebilir. Hayır, tövbesiz istihfar da mümkün ve vakidir. Buna ilişkin açıklamaların yerisi, yeri burası değildir. Ancak şunu söyleyelim ki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 Yedinci cevap, yedinci cevap, ve son cevap, Şeyh Salih Fevzan, Allah onu korusun, bu hadisi namazı terk eden kimsenin kafir olmayacağını veya zahir amelleri terk eden kimsenin, hepsi, cinsini terk eden kimsenin kafir olmayacağına delil getiren, ve bir şahsın namaz kılmasına rağmen iyiliklerinin olmamasının mak makul olmadığını söyleyenlere cevap verirken şöyle demiştir. Anladık mı burayı? Salih el-Fevzan Hafızullah bu hadisi namazı ne? terk eden veya zahir amellerin cinsini terk eden kimsenin kafir olmayacağına delil getiren ve bir şahsın namaz kılmasına rağmen iyiliklerinin olmamasının makul olmadığını Söyleyenlere cevap verirken şöyle demiştir. Diyor ki Hafizeullah bu hadisi şeriften Allah Teala'nın tevhid vesilesiyle dinden dönmeyi ve İslam'dan çıkmayı gerektirmeyen günahları bağışlayacağı anlaşılmaktadır. Dinden çıkmayı gerektiren amellere gelince bunlar kelime-i tevhidi ortadan kaldırır. Böylece o manası olmayan kuru bir söze dönüşür diyor ee, Hafizeullah. El-Munteqa Min Fetawa El-Şeyh El-Fevzan cilt, onuncu sayfada. İşte kardeşler, diyoruz ki, bir sürü itiraz yöneltilebilecek bir durum söz konusu. Bu yedi maddelik cevaptan oluşan açıklamanın özeti şudur. Bita, kadis, bita Kadisi hakkındaki cevap iki noktada toplanmaktadır. Bakın. 7 maddelik cevaptan oluşan açıklamanın özetini veriyoruz. Bita'a kadisi hakkındaki cevap iki noktada toplanmaktadır. Bir, bu kişi namaz kılan biridir ve azalarla ameli ter tamamen terk etmemiştir. Do dolayısıyla da bu delil tartışma konusunun dışında kalmaktadır. Bu kişi namaz kılan biridir ve azalarla ameli tamamen terk etmemiştir. Dolayısıyla da Dolayısıyla da bu delil tartışma konusunun dışında kalmaktadır. İki, bu hadisteki durum, kelime-i tevhidi ölüm anında samimiyet ve ihlasla ancak günahlarından tövbe sizin söyleyen kimseler hakkında geçerli olan bir geçerli olan özel bir durumdur. Nitekim bununla ilgili açıklama ne? Önceden geçmişti. Bakın kardeşler, şöyle denilebilir. Denir ki, Allahü alem. Bu hadis hakkında tercihe şayan olan, en çok tercihe şayan cevap şu olabilir, mümkündür. Bitaka sahibi şahıs namaz kılan biridir. Ancak o herhalde namazını Allahu alem güzel kılmıyordu. Bulunduğu makamın dehşetinden dolayı da Rabbinden utandığı için onu İyilik olarak dile getirmemiştir. Bu şahsın namaz kılan biri olduğunu gösteren bazı hususlar ise şunlardır kardeşler. 1- Onun iyiliklerinin olduğunun açıkça ifade edilmesi. Çünkü ne de ''İnne in indenâ hasenâtin'' Senin bizim yanımızda asenatların var. O yüzden diyoruz ki 1- Yani bu şahsın namaz kılan biri olduğunu gösteren bazı hususlar şunlardır. 1- Onun iyiliklerinin olduğunun açıkça ifade edilmesi. 2- daha önce de denildiği üzere nasların, selefin icma ettiği hususların ışığında değerlendirilmesinin ve hiçbir şekilde icmanın dışına çıkılmamasının gerekliliği, 3. ehli sünnete göre kesin olan şudur ki, zahir ve batın ayrılmazlığı ilkesi. Zahir ve batın ayrılmazlığı ilkesi. Şöyle ki kalbin ihlası, samimiyeti, teslimiyeti ve itaati kaçınılmaz olarak azaların da itaatini ne yapar? Azaların da itaatini mutlak anlamda gerekli kılar. O yüzden Şeyhul İslam İbni Teymiye sair yerlerde zahir ve batının ayrılmazlığını söylüyor ve zahirin yokluğu batının yokluğunu gösteriyor. Bir kişinin Resulü tasdik etmesiyle Zahiri amelleri hiçbir engel bulunmadığı halde yapmamasının imkansız olduğunu belirtiyor ki biz buna zahir ve batının ayrılmazlığı ilkesi ismini veriyoruz. 4. Naslar namazı terk etmenin küfür olduğuna ve kelime-i şehadetin de veya zahiri amellerin ve namazın terkinin tek başına olsun veya işte zahiri amellerin terkinin ee, küfür olduğuna ve kelime-i şehadetin de küfürle birlikte fayda vermeyeceğine delalet etmektedir. Buna göre o şahsın namaz kılan biri olması veya zahira amelleri yapan yerine getiren birisi olmasını ne yapar? Gerekli kılar. İyiliklerini ve amellerini ön plana çıkarmamasına gelince bu herhalde Allahu Alem onların zayıf ve kusurlu olmasından kaynaklanmaktadır. Üstelik Rabbi huzurunda da korkuya da kapılmıştır ki hadiste bu ifade açıkça yer almaktadır. Vallahi alemsallahu aleyhi ve sellem nebiyina Muhammedin ve aleyhi